بيل الموخيت هو به به ترقى به تحيا عالما حرا فخط سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مبات قسم السابع Kitab-ül mesele zahiret ve hafiyyye. Evet. Evvelinde hüccet, hüccetin hakikatı ve niyet taluk eder. Zaten yani hafiy ve zahir mesele, yahut da zahir mesele ile alakalı bazı bir şeyler zaten söyledi müellif. Yahut evet, da nakiller getirdi. Şimdi yani bir bab olarak bir bir kitabı da bu zahir ve kafi meselelere ayırmış. Özellikle zamanımızda en önemli meselelerden birisi yani. zahir kafi. Ve baptene babı maksud bir hime, farkı Bir maksud nedir? Zahir hafi meseleden maksud nedir? İki de aradında fark nedir? Ve bu tabi. Dediğim gibi en önemli hususlardan, meselelerden ve en çok ihtilaf düştüğü meselelerden ve en çok tefrikaya ve tefri, tefrikaya sebep veren, insanların birbirini tebdiy ettiği, ve meseller meseleler yani sebep bu bahisteki yani ilmin kusur ve sadece ilmi kusurlu değil aynı aynen ahlaken yani ahlakın edebende kusurlar özellikle bu konuda bu meselede yani çok ihtilaflara ve ihtilafların akabinde de tefrikaya sebebiyet veriyor. Aşina bir öğrendik ne demek? yani birincisini öğrendik bu evvelki kısımda yani hücced-i kamesi Zahir meselelerde ne bileyim ilim ne olur. Ha yani hücced kamesi bir yani hücrede dedik dedi ki yani bir öğrendik ki, yani bir fark var yani istitabe hücced kamesi tarif vesaire bunlar hepsine birbirinden hayır, hayır, hayır. Ha farklı şeyler. Elbette hepsinin yani bir yerde toplandığı, ha, birleştikleri veyahut da ne diyorlar? Kesiştikleri yerler var. Ama her biri yani kendi alanında. Ha yani her biri farklı birbirinden. O bir. Ha, bu çok muhim bir mesele. Ve bu hücret ikamesindeki farklılıkla farklılık da esas itibari neye dayanıyor? O hücretin ikame dildiği yani kayım kalındığı meselenin zahibi, ha, zahir zahibi. ve hafif olmaz Tabi şimdi bir meselenin zahir ve kafi olması o bizim şu günde yani kullandığımız bir istila bu illa da dinin böyle olması gerek mi? Yoksa hiçbir nasta zahir mesele veyahut da hafif mesele diye bir tabir bulamazsın. Hatta eski ulema indinde de yani böyle bir taksimat yok. Eskilerde meseleleri zahir hafif veyahut ilmi zahir hafif olarak taksim etmiyorlar. Yani bu bizim özellikle bizim asrımızda ve ondan önceki yani özellikle bizim zamanımızda artık ulemanın yani bir nevi ittifak ettikleri artık bir Taksim olmuş. Bunda da elbette yani meseleleri Müslümanlara <gülüyor> ifham etme babından böyle istilahları kullanmak ve bunlarla ittifak etmek de aslen bir birisi yok. Ama işte ulemanın sözünü okurken bunun farkında olmak lazım. Şimdi el-Muhim diyor ki Kitab-ül mesale zahireti ve l-khafiyye Beb-ül maksudi ve farkı beynahume. Sonra da zahir ve hafî meseleyle alakalı İmam Şef ve Rahimullah'ın sözünü getirmiş Ve bu hakikaten yani bahiste çok muhim. Hem yani meselenin hakikatini mahiyetini anlatı, anlatma babından hem de yani bu ümmetin büyük imamlarından olduğundan birisi eskilerden birisi oldu. Dolayısıyla yani kendi naslından okuyacağız. Tabii siz de bugün de risaleye getirmediniz. Tabii ki. Burada zaten yani Metin yakın ama oku eve vardığınızda bir şeydi ha okuyun risaleden. Sayfa. Doğru mu? Bizim yok bizim Risale'de sayfa 164. Bizim dosyada sayfa 164. <gülüyor> Şimdi diyor imam şu hani bir babul ilm, ilim ilim babu. قال شافعي رحمه الله قال لِقَائلٌ مَلِعْن وَمَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِفَ الْاِلْمِ İlim bir yani ilim soruluyor. ilmin ne kadarı, hangi kısmı, neyi vacip olan? Yani soru o. lahu لَهُ الْاِلْمُ elmen, yani Cevaben diyor ki işte şimdi İmr burada yani bu nasıl burada naklediyor. İki ilimdir. Yani o zaman ilim iki kısımdır. İki tür, iki nevidir. İlmu ammatin. İlmu ammatin la yas'u balighan gayre maglubin ala aqli cahuhu. O zaman bir ilim ne diyor? İlmu amm. Âmme. Ana yani ammenin ilmi. Yani Muhammed Şafi Rahimullah nasıl tabir ediyor? Ammenin ilmi. Yani genel halkın, Müslümanların bildiği, yaygın olan, ha, yaygın olan, meşhur olan mustafid olan ilim insanlar arasında yani müslümanlar arasında yaygın olan ilim. Ha bu ilim şimdi nasıl la yasu la yasun an caiz olmaz, mümkün olmaz, genişlik tanınmaz. Ha, yani bu bu ilimle alakalı genişlik tanınmaz kime? Baligh gayre mağlubin ala aklihi. Yani aklinin bir kapalık var. Çünkü havaric aslında kimlerdir? Buluğa, buluğa girmiş, yani mükellef olmuş, her an ve akıl sahibi. Bunun ne o Bunun bunun için bu ilimde cahil olmasına genişlik tanınmaz. Yani ne manada cehaleti kabul Muhammed Abdülvahhab rahna âmen ilminde cehalet kabul edilmez. Bilmesi lazım yani. Niçin iki cihetten bilmesi lazım? Çünkü birincisi yani şimdi onu şey edecek, <gülüyor> izah edecek. Çünkü birincisi bilmesi lazım. Çünkü bu ilim bu ilme dahil olan bütün konular, meseleler, mevzular Allah Azze ve Cel aynı olarak emretmiş. Yani sen Müslüman isen ferdi olarak, aynı olarak onu bilmen gerekiyor. Ha, çünkü ya onunla amel etmeyi sana emretmiş veyahut da onu itikat etmeyi sana emretmiş. Veyahut da ondan terki emretmiş. Yani sana ferdi olarak, aynı olarak emretmiş. Dolayısıyla sen onu yapma mecburiyetindesin ya terk etme mecburiyetindesin. Özman elbette onu nasıl yapacağını, nasıl terk edeceğini veyahut nasıl itikad edeceğini bilmen de aynı şekilde üzerine vacip farzdır. Dolayısıyla bir yani taallum babından, tam taallum yönünden onu öğrenme mecburiyetindesin. Emir o yönde. İkincisi burada işte o yani aslında bu tabiri İmam Şefir Allah'ın tabiri her yani çok ekser şeyde olduğu gibi yani daha şey yani asıl Meseledeki, yani meselenin mahiyetini tarif bağından daha isabetli. Yani ilmu amme, yani ammenin ilmi, yani ammenin vakıf olduğu bilgi. Niçin amme buna vakıf? İşte onun için şey edecek? işte o zaman ne bir, yani bu sen ferdi aynı olarak öğrenmekle mükellefsin zaten. Artı bu ilimde ne? Halkın arasında Yayınmış. yaygın malum bir bi eliman dolayısıyla bu konuda la yaseu cahluhu bilmemesi cehaleti nedir kabul makbul değildir yani ona bu konuda bir genişlik tanınmaz. <gülüyor> Şimdi diyor ki munakish tuqala ve mislu misaller istiyor. Goltu dedim mislu en sala en salati 5 mesela bir bir misal yani namazlar 5 vakit olması gibi ve en lillahi ale nnasi savmu Ramazan ayında oruç tutulması gibi, ve hacce'l beyti innistatâ'û, ve zekâtın fi ve ennu harrama aleyhimu zinâ ve'l ve mâ kâne Yani bunlar misaller. Hangi misaller? Bir Ramazan orucu, ha 5 vakit namaz, Ramazan orucu, hac ibadeti, zekat. Sonra zinanın haramlığı gibi haksız yere öldürmek hırsızlık, içki bunlar gibi ve ma kana fi yani bu sabab bu misal değil onun bu bu manada olan yani bu bunun gibi olan emirler ve nehirler bunları bilmesi lazım. Bu konuda cehaleti makbul değildir. Mimme kulife mimme kulfa'l ibad an yaqiluhu ve ya'maluhu ve min yani yani, yani yani idrak etmesi, bilmesi lazım, inanması lazım, akletmesi lazım, amel etmesi veyahut da vermesi lazım kendi nefislerine veyahut da mallarından. Bunu Allah Subhanahu wa yani, ne kulları aynı olarak bu fiilleri işlemek ile veyahut da vermek ile veyahut da yapmamak ile veyahut da itikat etmek ile ha emretti mükellef kıldı ha aynı olarak وإن يكفوا عنه مما حرم الله مِنْهُ عليه منه Yani terkin emri Ha şimdi fikir bunun ölçüsü nedir? Yani bunun zabıtları yok mu? Diyor. Bu çok muhim. İmam Şafii rahimehu burada yani o kendi tabiriyle el-ilmü'l-am dediği, Am ilmi yani, ağm ilm, yani ilmi yani avamın ilmi. Onun şeysin ne olacak? Yani, onun kıstası nedir? Diyor ki bu hadisünfu bu ilmin bu sınıf külluhu min el ilmi mevcut nass'an fi kitabihaz cevce ya bu ilm ne? Allah'ın kitabında hmm. nass'an mevcut nass'an mevcut ne demek nass'an mevcut ayva yani lafızın mevcut O lafzı da açık delaleti sarih muhtemel değil tam muhtemel değil ha muhtemel olmadığı için halktan birisi onu okuduğu zaman onu ne diyor Aynen. anlıyor İlahi muradı anlayabiliyor. Çünkü muhtemel bir lafız değil. Nas. Nas'ın. Tabi Nas şimdi daha sonra usulde hani o e, lafızların delaleti, Nas işte ihtimal taşımı filan şekilde daha sonra usulle şey edilmiştir ama yani ilklerde Nas'ı o şekilde kullanmışlardır. Yani, nas nedir? Nas yani sabit ve delaleti de sarih. Ha, sarih. Dolayısıyla mevcudun نَسْهِنْ فِي كِتَبِهِ Bu birincisi. Bu büyük bir ölçü ha. Biri, yani bizim bugünkü tabirimizle zahir meseleyi birinci derecede belirleyen nedir? Onun Kur'an'da nasıl? nasıl sabit olmaz. Eğer yani nasıl sabitse o zaman bu mesele zahir veyahut da işte İmam Şafi dediği gibi am'dır. Am'ın âm ilmindendir. Çünkü am bunu Kur'an'dan okuyor, oku, okuyabilir. Ondan sonra onu bilmesi mümkündür çünkü ira muradı anlayabilir ha, çünkü ihtimaller yok bir ikincisi o mevcudan o mevcudan en asl o mevc o burada yani <gülüyor> fil ha fil takdir ederek o tajidu mevcudan yani o mevcudan âman inde âhli İslam veya tamam ikinci şey nedir ikinci durum nedir veyahut da bu ne? Bu bilgi nedir? İslam. İslam ehli arasında nedir? Ee, Aa, yayılmıştır. Genel itibariyle mevcuttur. Ha, genel itibariyle <gülüyor> mevcuttur. Dolayısıyla o zaman burada şimdi İmam Şafir rahimullah, ha, ondan onu da biraz daha izah ediyor. Diyor ki, يَنْقُلْهُ كُلُّهُ اَوَّامُهُمْ amma مَضَا min اَوَّامِهِمْ Yani o bilgiyi de kimler naklediyor kendi aralarında? Geçmiş avamdan. Ha, geçmiş avamdan. Ha, yani avam, avamdan naklediyor. Tamam yani avam arasında aktarılan bir ilim. Avam arasında yani halk arasında aktarılan bir ilim. nehu an Resulullah sallallahu aleyhi sellem kim hikaye ediyor Resulullah'tan Aleyhisselam halk bak halk Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hikaye ediyor ve kendi aralarında o bilgiyi aktarıyorlar. La yetenazeuun fi hikayatihi ve la wujubuhi aleyhim. Ne onu hikayet etmekte ihtilafa düşüyorlar tartış yani birileri demiyor bunu sen nereden getirdin? Böyle bir şey dinde yoktur. Veyahut da böyle bir şey eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dilin tabiriyle böyle bir şey Peygamber Efendimiz söyle yapmamıştır, söylememiştir. Böyle bir tartışma Yok. Ha, meydana gelmiyor diyor. Wala wujubi e, aleyhi ve aynı zamanda yani onun vücubiyetinde kendi araları tartışmazlar. Wa hadzal ilmul ammu allazi la yumkinu fihi'l ghalatu min'l haber velet <gülüyor> çawilu ve la yezuzu fi bunlar var mı bu şeyde var tabii. ve bu alimlğam işte burda isimli alimlğam tam. aldi la yemkino fi lgalatu mel haber. yani haber yani öyle bir hata medena gelmesi mümkün değildir. niye hata, hata medenas gel gelmesi mümkün değildir? nasıl mevcutlar ya? Ha, ha çünkü bunlar muvaffatır. Tamam. yani hem vruden sabit olan haberler yani çünkü bu haber ne? Yani o artık halkın arasında, yani bunun temelinde yatan şeyi anladınız değil mi? Yani halkın arasında yaygın olan ve halkın arasında aktarılan bu bilgiler nasıl olması gerekiyor diyor. Bunlar yani halkın bunlara vakıf olabilmesi için bu şekilde, bu yaygın şekilde bu ne? Bu Kur'an'da geçmesi lazım nasıl? Yani o şekilde ki halktan birisi Kur'an açtığı zaman, onu okuduğu zaman doğrudan anlaması lazım. Ve ondan sonra da o öyle olduğu için ve dinin aslından yani bu dini asli meselelerin olduğu için bu ne halk arasında yaygınlaşmış. Çünkü herkes buna muhtaç, herkes buna mükellef işte onun için. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizzat her bir ferda ayna emrettiği her, her, her Müslüman, her mükellef buluğa girmişse, eğer aklı bozulmamışsa, kaybetmemişse bundan mükellef. Dolayısıyla herkes bunu yapma mecburiyetinde. İstemese 5 vakit namaz gibi yani hangi var mı öyle bir şeyin yani bir insan İslam'a girip 5 vakit namaz kılmaması. Yani bunu hiçbir alim söylememiş. Yani namazın terki ihtilaf edilmiş lakin namazın farziyeti ihtilaf olamadı. değildir. Her bir her bir Müslüman bunun bunu bilir. Ha, bilir. Bilmesi lazım. Sadece bilir değil. Ya bilmesi lazım mı bir Müslüman? Bilmesi lazım. Onun üzerine beş vakit namaz farz olduğunu öğrenmesi vacip midir? Vaciptir. Nasıl kılması gerektiğini öğrenmesi vaciptir. Ha yani Hem o yönden yani mazereti yok çünkü öğrenme mecburiyetindedir. Artı ne? O namazın farziyeti, farz oluşu, emredilmiş olması bu hem Kur'an'da apaçık beyan edilmiştir hem de Kur'an yani Kur'an'da apaçık beyan edilmiş olması ve aynı bir emir olduğundan do dolayı da ne bütün Müslümanlar arasında yaygın bir bilgiye dönüşmüş. Dolayısıyla bu ne diyor? Müslümanlar kendi arası kendi aralarında naklediyorlar ve bunu naklederken de hiçbir surette bunu tartışmıyorlar. Yani namaz farz mıdır, değil midir tartışması halk arasında yoktur. Bunun için yani bir hoca gidip bir şeyhi gidip bunu sual etmeye gerek yok, hacet yoktur. Namaz farz mıdır değil midir? Ha şu bazı bölgelerde ortaya çıkan o yani zındıklar bu dinde sabit olan hükümleri dahi tartışanları onların yani onların e, muhalefeti bir şey ifade etmez. E, yani nam namazın kura dinde olmadığını falan şeyden tartışanlar var ama onların muhalefeti bir şey ifade etmez. Dolayısıyla bir yani bu ya buna binaen şimdi o zaman eğer bu böyle haberlere dayanıyorsa o zaman bunların haber cihetiyle tartışması hata edilmesi de mümkün değildir Çünkü bu surette sabit olan ve halk indinde malum olmuş olan meseleler neye dayanıyor? Nasıl? Kat'i kat nasılara dayanıyor. Dolayısıyla ne? Yani vurud yönüyle zaten sabit tartışılacak değil. Delalet yönüyle de sabit, sabit tartışılacak değil. Yani hem kat'i seneden hem de delaleten sarih. Dolayısıyla yani bu yönde bak haberlerde hata yapma yönü yoktur diyor. Mümkün değildir. tevile de açık değildir çünkü delaleti sarih. Nasıl yani lafızlar apaçık. Yani lafızlar kendi muradını kendi delaletin zaten ifade ediyor. Bundan ötürü de tartışma bu meselede caiz olmaz. Tamam işte burada İmam Şafir Rahimullah ne diyor? Yani bugünkü tabiri mes'eletun zahira veyahut da mes'eletun zahira da ilmun zahir dediği denilen bugün o il, o meseleleri izah ediyor. Ha? ha bunun zıttı peyi ve kâle ve çuhthâni diyor münakış. O burada yok. İkinci pekiyle o zaman ikinci yön nedir? Çünkü ilmu ilmen demişti. O ikinci ilm nedir? Kultu lahu ma yenubul ibadet min furu'l feraid ma <mâ> yanubul ibade min furu'l feraid yani kullara yani o asıl asıl olan o her bir müslümanın bilmesi gerektiği ve bilmediği takdirde cehaleti kabul edilmeyeceği o farzları niyabet eden farzla yani ne manada yani o farzlar esas işte furu'l feraid onlar as esas bu bunlar da bu farzlarda ne Bunlar onun üzerine bina etmiş olan fer'i farzlar. Yani teferruat kısmı. Tamam mı? Teferruat kısmı. Yani Müslümanlara, kullara her daim mükellef oldukları her biri fert, fert mükellef oldukları farzlar değil. Yani ara, ara sıra veyahut da mahsus hallerde Müslümanlara isabet eden o asıl farzların üzerine bina eden teferruat kısımları ikinci kısım diyor. Ve mâ yuhassu min el ahkam ve yani maksus. Ağm değil. Maksus. Ha şimdi bunları da şey diyor. Yani izah ediyor. Mümme fihi nasu kitab. Mümme leyse fihi nasu kitab. Kitapta Allah'ın yani Kur'an'ı kastederek. Açık bir nas yok bu meselelerde. Açık bir nas yok. Yani bunlar neyse o ilmul khas. El ilmul an ve el-melhas Ha İmam Şebuh rahimeh öyle taksim ediyor. Memen leysa fi nasu'l-kitab ve la fi ekseri nasus Yani Kur'an'dan bir nas yoktur, Hatta diyor, Ekserine diyor sünnetten de nas yoktur. Yoktur. Ve in kanat fi şey'in minhu sünnetun ve ir bu meselelerde diyor sünnetten bir şey olsa da fe inneme hiye min el-min ahbaril hasse la min ahbaril amme. Yani hasse, mahsus. Yani khas haber e, vardır diyor. Am haber yoktur. Yani ne kastediyor? Yani akhbarul am nedir? Yani herkesin genel olarak malum bilinen şeyler. Akbarul khassa yani hususen ulema indinde yani ilimle iştigal edenler arasında malum olan haberler. Şimdi diyor ki yani zaten bu meseleleri Kur'an'da zaten nas yoktur. Nasen yani belirlenmemiştir nas yoktur derken nasın bilin açık apaçık ha yani sarahaten tasrih edilmemiş ikincisine sünnette de yani çoğunda sünnette de bu bu meseleyle alakalı bir şey gelmemiştir nasın ha gelmiş olanlar da diyor genel olarak halkın arasında malum olan diyor halkın ulaşabileceği haberler değildir yani hasa'nın elinde olan haberlerdir. Yani ulemanın, ilimle iştigal edenlerin elinde olan haberlerdir. Sen yani çünkü işte bunlar ne? Mesela yani bütün bu farz mesela namazın farziyeti dedik. Namazın farziyeti zahir midir? Zahir, zahir. Zahirdir. Namazın beş vakit kılması gerektiği zahir midir? Zahir. Zahirdir. Bunu halk kendi arasında böyle aktarır. Ha şimdi halka hani, on derken yani Şef-i Rahme şöyle demiyor. Yani bunu kendi aralarını anlatırken senediyle, metniyle veyahut da yani metni mana itibariyle vesaire değil elbette ha. Yani o hükmü o meseleyi ve o meselenin hükmünü kendi aralarında aktarırlar. İşte aynı namazda namaz 5 vakit namaz farzdır gibi mesele. Sabah namaz kılınması lazım, öğlen kılınması, lazım, ikindi, akşam, yatsı namaz kılınması lazım. Ama şimdi ona bina eden yani o namaz emrinin teferruatı ona baş tefar yani o namazın heyeti bir heyetin dahilinde olan yani sünnette gelmiş olan bütün ihtilaflar bir tekbirde başlarken tekbir elleri kaldırmak kaldırmamak nereye kadar kaldırmak sonra tekbirden sonra ne ne olacak var mı istiftaç duası yok mu varsa lafızları nedir sonra işte senin kıyamda İstiaze, Besmele, Fatiha Suresi, Rukun midir, Değil midir, Vacip midir, Sünnet midir vesaire Bütün bu namazın içindeki bütün bu teferruat. Bunlarla, bun, bun, bu teferruatla alakalı haberler kimin, yani kimin elinde, kimin ha, uğraştığı şey? Ulema. Ha, yani bu teferruat meselele taluk eden, bu meselenin taluk ettiği bütün haberler, Bunlar ilim ehlinin elinde tedavül eden ve ilim ehlinin yani uğraştığı haberler. Ha, yoksa bunlar halk arasında yaygın olan haberler değil. Hadi diyor ki eğer yani sünnetten de bir şey bulunursa o zaman bunlar genelde ne? Nedir? O in kanat fi şey'in minhu sünnetun fennema hiye min ahbaril hasse la min ahbaril aamma. Ve ma minhu ha bunlar da şimdi yani ulemanın elinde olan bu haberler. Bunlar da yine ne? Yehtemilu tevil bir tevila muhtemeldir. İki, istedrak ve kıyasın. Yani bir hem tevila muhtemeldir, hem de artı bir artı ne? Yani bu mevzuların meselen bir çoğuna kıyas ile ulaşıyorsun. Yani kıyas ederek. O zaman kıyas ne? İştihadın. İştihadın. O zaman ne? Bu mesel iştihada açık. Yani apaçık beyan edilmiş değil. değildir. Ha, burada İmam Şeyh Ferahümlü mesela devam ediyor ama bizim şeyimizden. <gülüyor> Ha bizim konumuzda bu kadar. O zaman İmam Şafir Rahimullah ne? Bir, yani İlm-ül ve İlm-ül Ve İlm-ül şeysi nedir? En büyük zabıt nedir? Kur'an'da nasıl beyan edilmiş olması ve Avam'ın arasında yaygın olması. Avam'ın onu kendi arasında hikaye etmesi ve bunu da tartışmaması. ha Bunu inkar etmemesi. Çünkü diyor bu meselelerde yani aktarım yolu itibariyle bir hata meydana gelmesi mümkün değildir. Çünkü bunlar malum şeyler. Ya, has olan da işte bunun zıttı. Has olan bunun zıttı. Yani has olan o zaman nedir? Kur'an'da ve hatta üstünde beyan edilmemiş? İhtimalli beyan edilmiş? Senet itibariyle belki tartışılmış? Bir çoğu yani bazı meselelerde hatta yani... Kur'an, sünnetten bir haber yoktur. Başka haberlerden kıyas ederek, iştihad ederek yani o meselede hükme varman gerekiyor. Varman mecburiyetindesin. Ha bunlar ne? İlm-ül Yani khas ne manada? Yani ilm-ü Yani o, eğer o tabiri ilm-u ve ilm-ü khasat. Yani Hasa kim? Yani ulema. Ulema indinde yani ulemanın ulaşması mümkün olacak olan bir ilim. Ha şimdi mesele şurada. Aslında şimdi bu mesele bugüne çok tartışılıyor ya. <gülüyor> şimdi bu şeyleri bahsettiğin zaman yani şimdi aslen bizim konumuz şimdi ne? Tamam mı? Onu, onu iyi anlamanız lazım. Yani bu bahsi, bu şeyin asıl mahiyeti, hakikati ne? Yani bir şimdi bazı e, veyahut da şöyle diyeyim. Şimdi bir, bir fiil ister yani bu veyahut da biz şahsa hüküm verirken neye göre hüküm veriyoruz? Amele, Aa, amele göre. Yedir. Yani ne işliyorsa ona göre hüküm alacaktır. Yani o eğer isim. onun ameli, küfür bir ameliyse o zaman o, o küfür evet. hükmene alacaktır yani. Tam Bizim yani bizim meselemiz yani o fiili hükmetmek değil ki. Yani bizim derdimiz o değil. her hani mesele şimdi şu zamanlar çok tartışılıyor. Işte oy mesele mi? Oy meselesinden hani o tartışma çok zahir hafif işte apaçık beyan edilmiş yani Kur'an'da filan e, diyenler var ya güneş. güneş gibi ha. E şimdi sen şimdi mesela bu bahiste dediğin zaman yani bu zahir değil yani. O zahir değil, bu hafif bir mesele. Nasıl bu şey diliyor ya? da Nasıl bunu itiraz ediyor? Sanki biz diyoruz ki yani bizim yani oy kullanmak caizdir. Yani sen sanki oy kullanmanın cevazını ispat etmiyormuşsun is, etmek istiyormuşsun gibi. Ve senin derdin sanki yani o fiilin, ha, o fiilin hakikatini değiştirmekmiş gibi. Yani böyle bir derdimiz yok bizim. Yani o fiil küfür olabilir. Tamam yani fiil küfür olabilir. Mesele o değil. Bizim da baksimiz nerede? Yani nerede bu zahir ve khafi mesele? Nerede hangi bablar arasında dahilinde işliyoruz? Hüccet ikamesi. Değil mi? Yani mesele o fiili işleyen kafir olacak mı olmayacak mı ya da kafir mi değil midir veyahut da o fiil doğru mudur kötü müdür veyahut da o fiil kendi nedir meselesi değil ki. Mesele ne? Yani o fiili işleyen işlemesiyle beraber hemen doğrudan yani o fiile taluk eden hükmü alır mı almaz mı yoksa araya maniler girecek mi girmeyecek mi? Ya mesele bu. O açıdan ha bu meselen zahirde hafif meselesi önemli. Çünkü zahir ise o zaman diyoruz ki daha önceki baplarda da hani geçti ve burada da İmam Şef Rahimullah yani o sözünde bunu işaret ediyor. Ne zahir, diyoruz ki zahir meselelerde hücre dikamesi ha, gerçekleşir. Ne ile gerçekleşir? Yani, yani, ilmin, ha, ulaşmasıyla. Ha, ilmin ulaşması. ulaşması. Yani. Ha, Bari, ilmi aslen yani, aslen yani özeti nerede aslı itibari, yani itibariyle yani ilme ulaşma imkanı varsa bir yerde o hüccet orada kayma olmuştur ha. tamam ilme ulaşma imkanı varsa o zaman orada hüccet kayma olmuştur ama bu şimdi nerede hangi meselelerde? zahir, zahir meselelerde yani şu burada İmam Şefir Rahim burada izah ettiği meselelerden birisinde eğer bir insan Cahil ise o zaman diyoruz ki cehaleti makbul değildir. İtibar etmiyoruz yani. Çünkü bir öğrenmesi gerekirdi. Orada zaten kendisinin bir ihmali var. Yapmamış, üzerine düşeni yapmamış. Artı bilme mecburiyetini. Çünkü bu ilim yaygın yani. Herkes bunu biliyor. Sen yani senin mislin biliyor. Sen de bilme mecburiyetindesin. Bilmiyorsan o zaman senin cehaletin makbul değildir. Dolayısıyla ne? O mani işletmiyorsun. Yani bu bizim konumuz. Fiilin kendisi değil. Yani mesela şimdi bizim konumuz oy meselesi değil. Bizim konumuz ne? Orada o işledi, işlediği fiilden ötürü o fiile terettüp etmiş olan hükmü doğrudan alacak mı? Veyahut arada maniye itibar edebilir miyiz? edemeye edemez miyiz? Yahu itibar etmemiz gerekir mi? Yahu itibar etmememiz mi gerekir? Mesele o. Ha şimdi burada da işte bu açıdan çok önemli ha. İşte burada ulema ne diyor? Eskiler işte İbam Şefir Rahimullah'ın sözünden belki en eskilerden gelen sözlerden. Yani eğer o kişi bir Müslümanların arasında yaşıyorsa <gülüyor> ilme ulaşma imkanına sahip ise o zaman bu işte halk arasında yaygın olan Kur'an'da apaçık beyan edilmiş olan meselelerde bilmiyorsa mazeretli midir? Değildir. Mazeretli değildir. Mazeretli değildir. O zaman hüccet kayma olmuştur ve kafir olur. Hüccet kaym olmuştur. Çünkü bunu bilmesi gerekir, yapması gerekir yani. Yapmıyor, terk ediyor. O zaman hükmü, yani hükmü engelleyecek olan mani, Yoktur. Ha bu cehalet bağından yani. Cehalet manesi yoktur. Ha belki başka maniler vardır, mümkündür ama cehalet manesi işlemez o kişide. Ama eğer durum böyle değilse o zaman cehalet manesi işler mi? İşler. Tamam, o zaman cehalet manesi işler, işletme mecburiyetindesin. Yani eğer bir mesele Kur'an veyahut sünnette sünnetle nasıl beyan edilmemiş ise ve o mesele halk arasında aktarılan, halk arasında yani yaygın bir hale gelmiş ve halkın kendi arasında bir, bir, birbirini bildirdiği bir mesele değil o zaman sen o meseledi bir hafif bir mesele olarak itibar edip onda cehalet mazeretini işletme mecburiyetindesin. Yani. Mecburiyetindesin. Bütün mesele de bu. Başka bir şey değil. Yoksa yani e, bu manada ulema küfür olan bir fiili küfür olmaktan çıkarma derdinde değiller. Yani fiil küfür olabilir. Ama o fiili işleyen, o fiil işlemesiyle beraber küfür alacak mı, almayacak mı? Araya maniler girebilir mi? Yani cehalet manisi, vaksimiz aslen o. Cehalet manisi girer mi, girmez mi? Mesele o yani. Ya, tamam. işte onun zabıtlarını zikrediyor Mümüşefe Rahimullah. Onun zabıtları muhim. Çünkü bu meseleler birbirine karıştığı için, yani şimdi mesele oy meselesi, hani o konu hep gündem olduğu için. Yani Allah subhanahu ve teala Kur'an'da apaçık beyan ettiği nedir? Ve halkın arasında yaygın olan nedir bu mesele, yani bu mesele oy konusuyla alakalı? Hangi mesele yani aslen zahir olan hangidir? Hakimiyeti. Allah, hakimiyet. hakimiyet. hakimiyet Allah subhanahu Teala hakimiyeti bu zahir olan. Çünkü bunu Kur'an apaçık beyan etmiştir ve bu halk arasında yaygındır. Yani Allah Subhanahu Allah emrine kimse muhalefet etmesi caiz değildir. Son söz Allah'ındır aziz hücelyn. O hükmeder. Onun hükmü en üstündür. Her hüküm onun hükmün altındadır vesaire. Bu yani halkın arasında malum olan bunlar. Ama şimdi bu hükmün teferruatı tam mesela oraya yani o hükmün teferruatı evet hakimet Allah'a mahsustur. Bu zahir olan işte bu ammenin ilmi, Peki o hakimiyetin teferruatı, yani şimdi senin bir yere gidip orada bir oy kullanman, bu hakimiyetin nakız mı değil mi? Yani tam bunu sen şimdi, yani hakimiyet tevhidini bozdun mu bozmadın mı? O teferruat, o hafi olan, o hafi olan, dolayısıyla sen orada, Orada cehalet muhazerettin, işletme mecbur ettiniz. İşletmezsen o zaman daha sonra gelecek allah alim. daha sonra gelecek inşallah. Eğer böyle yapmazsan o zaman mukted dal, imamların yolunu terk etmiş olursun. Ha şimdi diyor ki ondan sonra Galib ibn Taymiyyah rahimehullah laamma takallama fi jumal min maqalat'i't-tava'if wa taqsimi'l-usul ve'l-furu' ve, ve tertibi't-taqti'ati ve't-tasliv ve't-takfir 'aleyha yani burada bunu İmam Taymiyyah rahimehullah e, bu bidat fırkaları ne diyorlar? Birincisi meseleler bütün meseleleri ilmi ve ameli olarak taksim ediyorlar. Tamam? İlmi ve ameli olarak ilmi meseleleri usul olarak adlandırıyorlar, ameli meselelerde furu olarak taksim ediyor, isimlendiriyorlar. Sonra buna da binayen diyorlar ki usuli meselelerde usule muhalefet edenler bunlar bidatçı olur, bunlar fasık olur, bunlar kafir olur. Ama furu'a şeyden muhalefet edenler olmazlar. Çünkü furu nedir? Ameli meselelerdir. Yani bunda yani muhalefet insanın itikadına zarar vermez. Çünkü çünkü amel imandan, çünkü diyor, amel, imandan değildir. Ha şimdi aslen yani buna da bu, bu, bu bağlam içerisinde bir usul furu taksimatı yapıyorlar. Bunu reddediyor İmam-ı Teymi Rahimullah. Yoksa yani yoksa usul ve furu taksimatını reddetmiyor. Kendisi de birçok meselede usul ve furu taksimatı yapıyor. Ve usul ve furu taksimatı bu da istilah. Yani bu da yani dinde e, vazedilmiş edilmiş olan bir taksimat <gülüyor> değil. Ama yani insanlara meseleleri anlatabilmek için kullanılan bir istilah yani. Ha şimdi el muhim yani bahis yani bu böyle bir taksimata binaen tekfire gitmeyi ha? bunu reddederek İmam Şah, İmam İbn Teymiyye Rahimullah diyor ki el hakku en el celile ey zahir ve mutawatir diyor burada babından en el celile min kulli vahidin min esnfein yani hem ilmi ve ameli. Ya ilmi ve ameli sınıflardan celil olanlar diyor mesele-i usul. Usul-i meselelerdir. Yani ister bu ilmi olsun ister ameli olsun celil ise yani celil ne demek? Açık, Apaçık. Apaçık, Apaçık. zahir mutevâtir. Yani delaleti açık. Eee sübûti kat'î. Celil. Böyle diyor o zaman bu usul meselelerdendir. Muddâkık ve dâkika mesele-i furu ve dakik olan da ne yani cəlilin hani qasimi Yani bir Biri, bazı meselen İmam Şafı Rəhamu Allahu Azza wa Jalla istilahatını on kullandı tabir ne el-muqassim el-muqassim el-mu cəlil İm İm İbn Teimir dedi İmam Şafı dedi İmam Teimir Rəhamu Allahu nasıl taksim ediyor el-mu cəlil ve el-mu dakik yani o zaman ne mesel cəlil ve mesel dakika Celil yani apaçık, ortaya çıkmış belli ha, meseleler var. Bir de ne? Dakik meseleler var. İnce, araştırmaya muhtaç. Ha, herkesin göremediği meseleler var. Ha, şimdi diyor ki ister yani bu meseleler doğru olan o ki, gerçek olan o ki, ister ilmi olsun ister ameli olsun. Ha, eğer o ilmi ve ameli mesele apaçık beyan edilmiş ise, celil ise o zaman usuldendir. Ama eğer dakik ise dakik ise o zaman furudandır fel ilmu bil wacibat yani mesela şimdi diyor ki fel ilmu bil wacibat ke mevani l khams mesela 5 İslamın 5 esası gibi ve tahrimin muharremati zahirtin mutawatir bunu çok kullanıyor İmam Tehmi Rahman zahira mütevatir yani bu zahir ve mutawatir zahir mutawatir ha yani zahir beyan olmuş, apaçık olmuş ve mutevatir yani yaygın. Eee hmm. ve tahrimu muharramati zahir mutevatir kel ilm bi anna Allah ala kulli şeyin kadir yani diyor ki, "Fel ilm bil vacibati yani bu beş e, İslam'ın beş esasıyla alakalı vacipler veyahutta zahir mutevatir olan haramlar aynı ne gibidir kel ilm bi anna Allah" ala kulli şeyin kadir ve bi kulli şeyin alim ve enhu semi'un basir ve enel kur'an kalamullah ve nahvi zalika min al-qada'i zahiri yani birlerine ameli yani bu beş esasın la alakalı vacipler amelidir o zahir mutawatir haramlar amelidir bunlar aynı diyor o ilmi meseleler gibi hangi ilmi meseleler yani Allah subhanahu ve taala'nın her şeye kadir olması gibi alim semiye basir olması gibi veyahut da Allah'ın kelamı Kur'an e, Kur'an Allah'ın kelamı olması gibi buna benzer yani bu minel kadaya ez-zahiratu'l-mutevatire. Mesela orada bu bu mesele hepsi nedir? Zahir-i Zahir mutevatirler. Zahir-i dolayısıyla ister bu ilmi olsun, yani Zahir. vacipler haramlar olsun, e, ameli olsun, vacipler haramlar gibi, ister ilmi olsun Allah'ın sıfatları gibi veyahut da işte Kur'an Allah'ın kelamıdır mıdır, mahluk mudur? Yani bu kelami tartışmalar. İster öyle olsun. Fark etmez. Eğer mesele zahir, mutevatir ise, yani celil ise o zaman ne diyor? Yani bu usuldendir. Usul ne manası usuldendir? Yani bu yani apaçık beyan edilmiş dinde yani herkesin bildiği ve yaygın olan asli meseleler yani. Ha, dinde asli olan meseleler. <gülüyor> وَلِهَذَا مَنْ جَحَدَ تِلْكِ الْاَحْكَامَ الْعِلْمِيَةِ الْمُجْمِعَ عَلَيْهَا Dolayısıyla kim bu icma edilmiş olan bu ilmi hükümleri inkar ederse kafara Keme أَنَّ مَنْ جَحَدَ هَذِهِ كَفَر Nasıl ki yani onu inkar eden kafir olursa yani ilmi meseleleri inkar eden kafir olursa bu icma edilmiş olan bu mutevatir, zahir olan bu hükümleri de inkar eden kafir olur. Yani Allah Subhanahu wa bir sıfatını inkar eden kafir olduğu gibi Allah'ın yani 5 vakit namazın farz olduğunu inkar eden de kafir olur. Yani burada bir fark yok. Tabii şimdi bizim yani bizim bakışımızdaki şey ne? Yani eee aslen da e, meselelerin Ha İmam Şah, İmam İbn Teymiyye rahimullah'ın meseleleri celil ve dakik olarak iki ayrılmaz. هيرجليل مسائل أو هية دقيقة مسائل var جليل مسائل يعني صاحب. ظاهر متواتر، أما دقيقة مسائل ظاهر ديل دي. وقال أيضا إن مسألة دق هبوردة ذل مسألة دق مسألة دق يعني مسألة دقيقة. دقيقة مسائل في الأصول لا يكادوا يتفق عليها طائفة إذا لو كان كذلك لما تنازع في بعض السلف sahibi tabiin. Yani bu dakik meselelerde yani hafif meselelerde diyor yani taifeler ittifak etmiyor. Yani ittifak etme durumu yok. Zaten yani eğer bunlar dakik olmasa ne taifeler üzerinde tartışmazlar. Tartışma ittifak, i̇ttifak ederler. Bileyim. Yani şimdi İslam taifelerinin hangisi yani tevhid bahsinin yani, yani ibadet Allah'ın hakkıdır. Sadece Allah'ın hakkıdır esasında hangi tayfeler tartış mı tartışmış tartışmış mıdır? Hayır. tartışmıyor. Böyle bir tartışma yok İslam taifileri arasında. Yani kulluk ibadet Allah'a mahsustur ve Allah'tan başkasına <gülüyor> ibadet sunulmaz. Bu tayfeler arasında tartışmış olan bir mesele değil. Tartışma nerede düşüyor? Ha, bunun teferatına düşüyor. Yani ibadetin tarifinde. Sonra o ibadeti ifrat etmenin ha, teferruatında, orada ihtilaflar düşüyor. Hı. Orada ihtilaflar düşüyor şimdi ne manada? Kimisi o ihtilaflar, yani o teferruatta Allah'a ortak koşuyorlar. Hı. Tamam Allah'a ortak koşuyorlar. İşte zaten mesele oradaydı. Şimdi orada o teferruatta ihtilafa düştükleri için ve o teferruatta Allah'a ortak koştukları için ulemanı etmiştir yine. Doğrudan tekfire mi gidiyorlar? Yok, Hayır. O. Hayır o dine duruyor. Yani tevakuf ediyorlar ve dikamesi lazım. Ş ne manada hüccedikamesi lazım? Hivar. Nasıl? Ne manada? H Şimdi yani tarif tarifle. Eskiden tarif ederek. Yani, yani ne şüpheyi izal etmek. Ha, Dolayısıyla evet yani cehmiler evet tek e tekfir ediyor lakin her cehmi tekfir ediyorlar mı? Hayır, hayır. Ya Eşariler mesela Eşarilerin de sözü var yani küfür mahiyetinde. Eşarili tekfir ediyorlar mı? Murcienin öyle ya da haricilerin öyle yani cüziyata indiğin zaman cüziyatta yani küfür mahiyeti taşıyan sözler, fiiller var. Lakin yine de bundan ötürü türlü tekfir etmiyorlar? Ne hüccet-i yani tarifi şart koşuyorlar. Hayır. Değil mi? Niçin? Çünkü cüz'iyatta yani ha, teferruatta o ihtilaflar düşüyor. Yoksa zahirde yani aslen celil mahiyeti yani cehil, celil olan kısmında değil. işte burada inne meseledik. Fil usul la yekadi yettefiqü aleyhe taife. Yani taifeden bunda ittifak etmeleri bu bulunmaz. İzlew kâne kezâlike böyle olsaydı lemâ tenazâ fi ba'dihe selef çünkü böyle olsaydı o zaman şeyden selefimiz sahabe tabiîn selef sahabeden selef bu meseleler ihtilaf etmezlerdi tartışmazlardı. Ve قال yani İbn Teymiyye rahimullah ittifak el-eme tu ala en men neşeb badiyetin ba'ide an ehli'l-islam ilm ve'l-iman ve kana hadis bi'l-islam fe'nkara şeyin min hazihi'l-ahkam zahiretü'l-mucavitere. فَاِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يُعَرَّفَ مَا جَاءَ بِالْرَسُولِ Bu daha önce gelmişti. Hmm. Ve tekrar İmami, yani İbn-i Teymi Rahimullah'ın. Burada yine, yani o zahir meselenin yine vasıflarından nedir? Ne zaman yani, ya da daha doğrusu bu zahir olan, celil olan, işte amme olan bu meselelerde ne zaman cehalet mani olur? Erne men bir badiyah ba'ide an ehli'l-ilm ve'l-iman. Bil ilim ehlinden, yani ilme ulaşma imkanı yok. Çünkü ilim ehlinden Uzak uzaktı. 1. Wa kana hadi al-ahdi bil-islamiyyati islama gene girmiştir. Ha yer böyle bilisi diyor. Fe enkara shay'in hadi'l ahkan ve zahire't-mutawatir, bu zahir-i mutawatir hükümlerinin birisini inkâr ederse fe bi kufrih. Yine kü küfrüne hükmedilmez ne <gülüyor> zamana kadar? حتى يعرف ما جاء برسول، وحتى نبور ذا غاية هرفي، يعني تاكيونا تعرف دلنجيا كذا. وقال إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة والتحريم للمحرمات الظاهرة المتواترة. هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاهد لها كافر بالاتفاق ما أن المشتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه ظاهر متواتر واجب للإيمان، فزاهر متواتر حرام للحَرَمْلُنَ إيمان هو من أعظم أصول الإيمان، القواعد الدين والجاهد لها nedir kafir diyor. Belirtiliğe ittifak ittifak ile kafir olur bunları inkar eder. Ma'nnel ama ma'nnel müştehide, fi ba'diha, fi ba'diha, ba'diha ne kast diye nefe, yani? ayya, fi fi fi ba'di yani. Yani aynı şey gibi. Yani qudam ibn Maz'un gibi, rəsulullah Şimdi mesela ınlar içkinin Haram. haramlığını mı inkar ettiler? Haram, evet. Yok içkin haramlığını kabul ediyor, ikrar ediyorlar. Lakin onun cüziyatında, bir cüzünde, hangi cüzünde? O um, um, iman İmaden ve, ve salih sarih amel işleyenler. Yediklerinde, içiklerinde sıkıntı Ona bir beis yoktur. Ha, o, Biz iman etmiş, salih amel işliyoruz. Dolayısıyla ayetin zahirine göre bizim yediklerimizde bir beis yoktur. Dolayısıyla yani bize, yani bize, biz iman ve salih amel ehli olarak bize içki içmekte bir beys yoktur. Yani o hükmün bir cüzünde tevil ederek evet. ne diyor o yani haramı irtikab ediyor. Dolayısıyla orada hata işliyor. Ha, işte ama mesela içki haram değildir demiş olsaydı umuyanım mutlak olarak o zaman ne olurdu? Hata o zaman bu, mesela, ha, bu evet. Ha zahir, zahir olurdu çünkü bu malum. Yani o dinde apaçık beyan edilmiş, Müslümanların arasında yaşayan birisi. Eğer yani bunu inkar etmiş olsaydı o zaman cehayetin maziret kabul edilmezdi. Sonra bu hukki ettifakü sahabeti vel emmeti enne men cehada vücubel vajibatil zahiretil mutevatirati ke salati ve جهد تحريم المحرمات الظاهره المتواتره كالفواحش وجهد حل بعد المباحات bu da İmam-ı Teymi'den gelen bir söz yani o da özellikle bütün meselelerine yani celil olan ne zahir zahir zahir mutawatir celildir ama zahir mutawatir olmayan nedir a daiktir kel lahmi fehu keferun murtaddun ve illa qutil yani eğer birisi bu zahir mutevatir ister bu vaciplerden olsun ister haramlardan olsun ister yani bak kılınmış açık ha, zahir ve mutevatir olan helallerden kim bunu inkar ederse diyor nedir fehuve kafirun murted kafir murteddir. Tabii şimdi sen burada şimdi şartı getir yani sen bunu eee yeni İslam'a olmuş olmazsa. yeni İslam'a girmemişse yeni uzak bir yerde İlme ulaşma imkânı yoksa. İlme küfür beldesi. değilse, O zaman ne olur kafir mürted olur. Yusteteb ve enteb ve la qutil Ve admara zalika kenaz zındık münafık. O zaman da zındık munafıktır eğer bunu gizlerse. Yani inkar ediyor lakin izhar etmiyor. O zaman yani şeyi anlaşıldı değil mi? Yani zahir mesele, hafif meselelerini ayırt ne? Evet. Meselenin hocam nasılsınız? Nasıl yani zahir olmuş ve mutevatir olmuş. İmam-ı tabiri, tabiriyle. veya da Kur'an ve sünnette nasen beyan edilmiş ve halkın da kendi arasında hikaye Tartışmadan. Tartışmadan, inkar etmeden, tevil etmeden, halkın Tevil açık olmayan, iştihad açık olmayan meseleler yani. Ha, zahir meseleler. Şimdi oy meselesinde bu şeyleri götürsen yani bu oy meselesini şeye sokanlar, zahir sokanlar, meseleye sokanlar kendi aralarını tartışıyorlar. Yani bırak yani halkın yani bunu tartışması kendi aralarındaki o yani ilim adamları onlar kendi aralarını tartışıyor. E nasıl şimdi zahir olacak? Yani nasıl zahiri bir mesele meselesi. Şeyh Muhammed yani Kasteti Muhammed bin al İbn Teimiyetle ya o, o, zahira, zahir meseleler ne diyor? Maazet kabul etmiyor, maazetle görmiyor. Ve, "Abdul Latif", "İbn Teimiyet", rahimullah, e "İnne man belaghtu hujt'u fi usulü'l din" ve ısrarı ve aanada ekfuru bil icma. Usulü dinde kim kime hucceye ulaşmışsa o ne ve ısrar eder inatlaşırsa ekfuru bil icma. İcma ile kâfir olur. Ve inne mü tevaqqafu fi men lem taqum alayhi'l hucce ve lem yeblughu'd delil. Bunda tevakkuf edilir. Kendisine hucceye ulaşmamış ve delil ulaşmamış olan. Niye İçma ile kafir olur diyor çünkü Asıl, ya, dua, ya fiyosu, yani usulü dinden çünkü zahir mutevatir. zahir yani zahir olduğu için yani mesela zahiradan olduğu için onda ne dersin yani onda yani mazreti yoktur tabi o üç sınıftan değilse tamam üç sınıftan değilse o zaman mazreti yoktur ee, ve e, kafirdir ama eğer böyle değilse o zaman ne? Yani hücret ulaşmamış, delil ulaşmamışsa o zaman tevakuf edilir. Tevakuf ne manada? Yani hükmü indirgeme, yani asla indirgeme manasına değil. Yani hücret ikamesini gerçekleştirmek için tevakuf edilir. Yoksa bu zamanın yani cehmileri itikad ettiği gibi değil. Onlar tevakuf ediyorlar ilelebet. Yani hiç hücret ikamesine şey yok, hacet yok cahil mi? Tamam cehalete muaziredtir. Dolayısıyla biz onu cehaleti hal cehalet halinde bırakalım daha iyi onun için. Takriben öyle artık itikad ediyorlar. Hüccet ikamesi yapmıyorlar ha. Çünkü hüccet ikamesi gelse o zaman hüccet ikamesinin akabinde ne etmesi lazım? Hükmü inzal etmesi lazım. Sonra bu naklediyor Abu Butayna rahimullah min kelam İbn İnnel umure zahiratelleti ya'lemul hasete vel ammete minel muslimin bu en özet ölçü. Tam yani zahir meselelerdeki en özet ölçü bu. İnnel umure zahiratelleti ya'lemul hasete vel ammete minel muslimin. Has ve am da aynı şekilde biliyorsa, eşit biliyorsa Osmanlı ne der? Zahirdir. Enha min dinel islami Mesela nimetle emir be ve mesela yahudi ve ve mesela ve ve olur. şimdi buradaki misaller bak yani mes bir misal ne veriyor? Aha, sadece Allah'a azı ibadetimiz. O onun orta koşulmaması, on ortak olmuyor, ona bir şey yani bir şeriki olmayışı. Sonra Yahudileri, Hristiyanları, Moşiklerin mua, muad düşmanlık mesela. Ve bunlar hepsi nedir? Yani bunlar zahir. Umuru zahira. Zahir meseleler. Hasının, <gülüyor> amenin Müslümanlardan eşit bildikleri meseleler. Eğer bunlar da diyor Bunları yani Ame ve da İslam dinden olduğunu bilirler. Ha buna bir şey buna bir muhalefet ne eder? İnsanı kafir yapar diyor. Peki şimdi mesela şimdi bak burada ne demiş? Mu'adatul Yahudi ve evet. Nasr'a muşrikin mesela. E peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke muşriklerle mu'ahede yapmamış mı? Hudeybiye'de. Daha sonra yani Müslümanlar şeyleri Yahudilerle, Hristiyanlarla, Muşriklerle muahade yapmamışlar mı? Musalahalar yapmamışlar mı? Yapmışlar. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bu sonu ahir zamanda Müslümanların Hristiyanlara bir muahade yap yapacağından haber vermiyor mu? Şimdi ne diyeceğiz buna? Kafir mi? Haşa kafir mi oldular veyahut da müslümanlar hepsi kafir mi oluyor? Ama bak bunlar yani amel hasanında yani halkın am şeysi havası da avamı da bilir ki Yahudi Hristiyanlarla yani aslen bir e, ne? E, bir habibi sulh bir muahede yapılması caiz değildir çünkü biz onlara düş biz onlara düşmanız. Ha peki o zaman yani bu yapılmış olanlar <gülüyor> Demek ki mesele mutlak değil. Tamam, mesele mutlak değil. Çünkü belki onun yani cüziyatı yani teferruatında durum farklı olabilir veyahut da ona cevaz verecek olan başka sebepler var olabilir. Evet yani muadet şey ile Yahudiye Hristiyanlarla düşmanlık ve Müslümanla düşmanlık aslı olandır. Lakin zahiren belki düşmanlığın olmadığını veyahut da bir Zahiren bir mesela muahedet, mua, musalehali yani aslen düşmanlığı mı daha yakındır yoksa dostluğumu daha yakındır? Dostluğa, dostluğa daha yakındır. Zahiren de mi yani? Zahiren senin bir müşrik bir topluluk ile bir muahede yapman, zahiren ona düşman olmaktan çok dost olduğunu gösteriyor. O zaman demek ki her zahiri dostluk hakikatte dostluk değil. değildir. Ha, dostluk olmasını gerektirmiyor. Çünkü senin o muahade yapmanı gerektiren başka sebepler olabilir. O düşmanlığınla beraber. O düşmanlığını sen yine muhafaza ediyorsun. Lakin başka sebepler senin o o musalaha yapmanı gerektirmiş olabilir. Şer'i sebepler yani. Dolayısıyla işte burada şeyi görüyorsunuz. Yani şu zamanda bazıların o içine düştükleri o fesadı o icmalatta o düştükleri o icmal mücmel meselelerdeki düştükleri o fesat. Yani muşiklere karşı düşmanlık düşman olmak lazım evet yani bu dinin aslıdır düşman olman lazım ama pekala yani her zahiren her bir yani senin anlayışına dostluk hakikatte dostluk Dost. olması gerek mi? sen yine hakikatte düşmanlığını muhafaza etmekle beraber yani zahiren işte onunla bir beraberlik bir yakınlık hali olabilir mümkündür yani şeriat buna tabi ne kadar Cevaz vermişse ha. Aha işte şimdi ulemanın bu tür sözlerini mutlak anlayarak mutlak anlayarak işte Müslümanlar tekfire giden birçok adam var. Şu anda mesela heyeti tekfir edenler gibi. Ve sahada. Kimisi şu anda e, heyet şeyle Türkiye ile muahede yapmadı mı? Yaptı. Ve o zaman işte bak muahede yani dinin aslını bozduğu kafir oldu. E e, kafir'i tekfir etmek dinin aslından değil mi? Aslında siz heye tekfir ediyor Yok tekfir, o zaman siz de kafir oldunuz. E pek, kafir'i tekfir etmeyen kafir değil mi? Bu da dinin aslındandır. E, o zaman biz de tekfir etmeyenler, onlar da tekfir ediyorlar. <gülüyor> e böyle musibet yani. Böyle bir musibet. Ve naklen ibn-i Teymiye, rahim olan ibn-i Teymiye'den naklediyor. Kim? Ebu Butayn ve nakil ayni bin teymi rhammullah teyin nakil den kim ابو بطayne rhammullah yani son zikri geçen o uh, ma zaher emr hu ve kanenin dâam el dinin elin elin elin elin elin elin elin elin olmuş. elin elin elin elin Minel ister haber kısmı ister emir yani haberle kastettiğine ilmi, i̇lmi yani başka bir tabir İsim yani itikat meseleleri itikat mesele veyahut da kimilerin kelam meseleleri diye isimlendirdikleri akbar ama tabi bu, burada da ulemanın yani şeylere hakikatı yani meseleyi hakikatıyla daima bağlantıya nasıl bağlantıya soktuğunu görüyorsunuz değil mi? Çünkü itikat aslında nedir? itikadı neye dayanıyor senin? habere dayanıyor. Habere dayanıyor ya. Habere dayanıyor. İtikadın habere dayanıyor. Habere haberi deneye dayanıyor aslen. Tasdikine dayanıyor. Haberi tasdik etmene dayanıyor. O senin o senin itikadın. Tu asyane min al-ahbari ve'l-awamer fe'innehu la yu'zar. Ve dedi Abdül Latif el fil Minhac, Minhac-ı ki şeyh Abdül إن ابن تيمية رحمه الله في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله أما المسائل التي قد يخفى دليلها كمسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فهنا لا لا يكفر ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة شعب تلاتيفت ابن تيمي رحمه الله Fil mesale zahiretül celiyye Bu o celile ee, Zahir ce, celil, e, Celiyye Meselelerde mesellerde, ma yu'lamen eddini biddarura Veyahut ve din de bilmesi gereken meselelerde Fe hâze la yutavakku fi kufri qâilihi Sözü Bunu söyleyenler yapanların te Küfründe tekfirinde tevaquf Edilmez Çünkü mesele zahir اَمَّا الْمَسَائِلُ الَّتِي قَدْ يَخْفَ دَلِيلُهَا Ama delili mahfi olması mümkün ya mahfi olan meseleler hangi meseller gibi ki? Mesele kaderi vel ircah yani işte o e, taifeler arasında ya fırkalar arasında tartışmış olan mesele, kader meselesi, ircah meselesi ve benzeri mesele ve nahvi zelike مِمَّ قَالَوْا اَهْلُ الْاَهْوَى لَا يَكْفُرُوا إِلَّا بَعْدَ قِيَوْا الْحُجَّةِ يعني أَوَتَّ لَا يُكَفَّرُوا إِلَّا بَعْدَ قِيَوْا الْحُجَّةِ Kıyamet hüccedikamesinden sonra ancak tekfir edilir. Ve kâle aydan tabi şimdi burada hüccedikamesi nasıl gerçekleşecek nedir yani? Burada şimdi bu meselelerde tarif hocam yani. ayyva tarif Ha şimdi pekala ama mesela ben bir fırka var mesela. İtikatta küfür olan bir görüşü var. Teforuatta yani. Ben onlarla çok oturdum. Beş, on celse yaptım. Ve bütün şüphelerini tek tek geçtik. Ve bütün şüphelerini ben kendi zannımca, yani kendim zannımca ben bütün şüphelerini yani giderdim. Dolayısıyla ben ne diyorum? Tekfir, tekfir ediyorum. ediyorum. Ama sen tekfir o fırkayla henüz yani şeyin başındasın. Yani o ıslah tarifin, <gülüyor> tarifin başındasın. Belki iki ceza yaptın. On tane şüpheleri var. İki şüphe işlediniz. Daha sekiz şüphe baki. İki şüpheyi işlediniz. Sen tekfir eder misin? Hayır. Hayır. Sen tekfir, etmez. tekfir etmen caiz değil. Çünkü senin indinde yani o fırka fırkanın şüphesi giderilmemiş yani ta tarif mi yani gerçekleşmemiş hücre dikamesi gerçekleşmemiş yani. yani sen henüz o tarife hücre dikamesini gerçekleştirmedin dolayısıyla sen tekfir etmen caiz değildir sen ancak ne sen benim tekfirimde beni yani tekfir edersin ancak ne surette tekfir edebilirsin ha beni taklit ederek yani Başka birisinin tekfirinde taklit ederek tekfire gidebilirsin. Onun dışında tekfire gitmen Cahil. caiz değiller. Taklit de yani a, kendi bakısına, yani ayrı bir mesele biliyorsunuz. Ve kâle aydan yani kim? Şeyh Abdül Latif Rahimullah Ve me'lumun enne men kefferel muslimine limukhalefeti ra'yi ve hevahu bak. Bunu Şeyh Abdül Latif diyor. Ve genelde bu azgınlar hep kendilerinin Necid ulemasına dayandırırlar. Ama reddiyeleri de hep Necid ulemasından geliyor aslında. Yani onları reddiye. Bu malumun en men kafar el muslimin limuhalafati yani onun kendi rayına muhalefetinden ve hevasına binaen müslimleri tekfir edenler diyor. Kel havaric ve rafizati veya kaffara men ahta fi furuen. İster mesele usulü ister furuu'i olsun ama eğer mesele içtihadi ise yani kafi. yani zahir ve mutevatir değil. Değil. değil. Dakik yani ha. Ya. Dakik Eğer mesele dakik ise içtihadi ise diyor. Yani bu bunda yani bir kişi bu içtihadi meselelerde ister usulde ister furuu'da olsun hata etmiş. Hata etmiş. Ve bu... E, yani o hatası da, da dan ötürü de muhalifet etmiş. öte tekfir eden fehada ve dalun muhalif lima alayhi emetü'l huda ve Nedir mübtedi' dalıdır diyor. Bidatçıdır, sapıktır ve hidayet imamlarına muhalif düşmüştür ve dinin şeyhlerine yani önderlerine muhalif düşmüştür ulemaya muhalif düşmüştür. فسوزع أشكا، سوزع أشوك، ونقل القاضي في الشفاء أن القاضي أبو بكر يعني أبو بكر المالك رحمه الله قال إن مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوقة وخلق الأفعال من الدقائق يعني بو مسائل هبسي نادر دقيقة مسائل دن يعني خفيف مسائل دن olan مسائل دن gerekli olan tarifle gerçekleşen ancak mesellere şüphe izale ile tamam. Subhaneke Allahumme ve bihamleke neşhedü en la ilaha illa ente nesta'inuke